8 numaralı konu İkrimenin bütün gücüyle savaşması ve şehit olması. Evet, bundan sonra İkrime Ecnadinde Hazreti Ebubekir'in hilafeti zamanında şehit düşünceye kadar hiçbir savaştan geri kalmadı. Hazreti Peygamber onu Hevaz'in kabilesinin zekatlarını toplamak üzere o kabilenin başına tayin etmişti. Hazreti Peygamber vefat ettiğinde İkrime tebalede bulunuyordu.